Alhamdulillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyan bi ehsanin ilahi ve middini amma ba'd Bugün 16 Haziran 2012 Cumartesi İbn Huseymi'nin tefsir usulüne giriş Şerh derslerimizin 4. dersi Evet en son kaldığımız yerden devam ediyoruz evet. 4. Mekki ve Medini Kur'an'ın Mekke'de ve Medini'ne inen bölümleri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 İlk iniştir. Yani topluca bir defada dünya semasına inmesi kastedilmiştir bu ayette. Daha sonra dediğimiz gibi zaten dünya semasına indikten sonra kısım kısım 23 senede iniyor. O yüzden taberideki taberi rivayette i̇bn Abbas'tan gelen sahih rivayette i̇bn Abbas diyor ki Unzilel Kur'an-ı kulluhu cümleten vahideten fi leyletil kadri fi ramadane ile sema-i dünya fekânallahu izâ erâdâni yuhdise şey'en enzelehu minhu hatta cema'hu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 O yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi ve dediği gibi ne diyor? Allah diyor kullarını haşreder feyunadihim bi sautin. Onlara bir ses ile nida eder. Yakın olanın işittiği gibi uzak olan da o sesi işitir. Ben melikim ben de yanım der. Bakın ne diyor Allah Azze ve Celle? Feyunadihim bi sautin. Onlara bir ses ile nida eder Allah Azze ve Celle ve ne der? Ben melikim ben de yanım der.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 Hicretten sonra olduğu için yeri neresi olursa olsun diyorlar. O yüzden bu bu kısım alimler ki İbn Husayn'in de bunlar arasındadır. Zamanı itibara alıyorlar. Hicret zamanını ölçü alıyorlar. Mekanı ölçü almıyorlar. İsterse papaya yine de insin. Hicretten sonra inmişse medenidir. He, hicretten önce inmişse Mekki'dir. Evet devam et. Sahih-i Buhari'de Ömer radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edilmektedir. Biz bu buyrun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine indiği günü de yeri de biliyoruz.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 Ee, o yüzden dikkat edin ben icmaen dediğinde dikkat edin çünkü mesela bazıları vardır ihtilaf vardır bazı surelerin Mekki medeni veya ayetlerin Mekki medeni olduğu ama e, e, icmaen dediğimizde bilin ki bu ittifak edilmiştir ayetler arasında ve bakara onlardan birisidir icmaen nedir bakara suresi medeni ayetlerdendir ve borç ayetine baktığımızda yumuşak üslubu görürsünüz e, yumuşak hitabı net bir şekilde görürsünüz evet e, devam ediyoruz şimdi de konu bakımından Mekki ile medenilerin ayrılması evet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 Mekke döneminde nasıl din kemale erecek ki? Bütün zaten ahkem ayetleri falan çoğu nerede inmiş? Tafsilatıyla Medine'de inmiş. O yüzden zaten şöyle bir şey tasavvur edilemez. Yani selef mekanı itibar aldı sözlerinde. Zamana değinmedi. Dolayısıyla zamana itibar almıyor. Kesinlikle düşünülemez. Böyle bir şey kesinlikle olmaz ve müteahirlerle selefin müteahirleriyle mütekadilleri aslında fark var. Kesinlikle bu düşünülemez. Çünkü dediğim gibi zaten bugün mesela örneğin sizin dininizi kemale erdirdim ayeti, ni zaten hiçbir selef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 Medine ayetler Medine'de inenlerdir. Bunları çok fazla bunlara takılmaya gerek yok. Tamam? Bunlara çok e, fazla takılmaya gerek yok. Mesela işte Nebi Aleyhisselam Mekke döneminde mesela e, nereye çıkmıştır? Sadece Taif'e çıkmıştır. Taif'ten başka bir yere çıktığı bilinmiyor Nebi Aleyhisselam'ın. Tamam? Taif'ten başka bir yere çıktığı bilinmiyor. Şimdi bakın dikkat edin buraya. Nebi Aleyhisselam'ın diyoruz ki Taif'ten E, Mekke döneminde Taif'ten başka bir yere çıktığı bilinmiyor. Peygamberlik döneminde. E, Taif'te de ayet indirildiği bilinmiyor kendisini. Doğru mu? Taif'te de ayet indirildiği bilinmiyor. O zaman biz şimdi mekanı itibar alırsak e, Taif'e ne diyeceğiz? Zamanı e, evet Taif'e ne diyeceğiz? Problem değil mi? Ama mekanı itibar alırsak biz şey zamanı itibar alırsak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 Kaç tanesini ayırt edebileceğiz böyle değil mi? Çok az sayıda. Dolayısıyla bu problem. Birinci problem bu. İkinci problem de şu. Hani diyorlar ya Ey iman edenler sözü kime hastır? Medeni ayetlere hastır. Ey insanlar sözü de Mekki ayetlere hastır. Halbuki biz biliyoruz ki medeni ayetler içinde bile ey insanların, ey iman edenlerin dışında ey insanlar sözü de var. Halbuki ey insanlar bu alimlere göre bu alimlere göre Mekki miydi, medeni miydi? Mekkiydi.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 daha önemliye öncelen bir üsluba sahiptir. Ayrıca sıkılığın ve kolaylığın yerli yerince kullanılması konusunda da davetçiler bu yolla eğitilirler. Evet. Ne diyor? Üçüncü faydası nedir Mekke'ye medenilerin. Bakın bu dikkat edin. Bu da güzeldir. Yüce Allah'ın yoluna davet edenlerin eğitilmesi. Yani burada Mekke'ye medeni ayetleri bilmek davetçileri ne yapıyor? Eğitiyor. Yani mesela tevhid eee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 Kitap ehli bir kavme geliyorsun. Onlara davet edeceğin ilk şey ne olsun? Şehadetü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmayana şahadet etmeleri olsun. Ondan sonra namaz vesaire geliyor. Tamam Bunların hepsi e, maruftur kardeşler. Evet. Dördüncü faydası Mekke ve Medenileri bilmenin. Biri Mekke, diğeri medeni, medeni olmak üzere iki, iki ayet bulunsa ve bunlarda nesin şartları bulunacak olursa nasil mensuhtan ayırt edilebilir. Çünkü Medine dinen buyruk, Mekke dinen buyruk nesletici olur.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 Halbuki diyelim Bakara 51 Ali İmran'dan sonra önce gelmiş. Ee, Ali İmran'dan Ali İmran 70'ten önce gelmiş. Tamam. Diyoruz ki hayır bu hatadır. Neden? Çünkü neslin şartlarından birisi nedir? Sonra gelen önce gelen nesk eder. Sen önce gelenin sonra gelen nesk ettiğini söylüyorsun. Dolayısıyla buradaki nesk iddiası batıldır. Çünkü biliyorsunuz nesk edilip edilmemesi de e, içtihatın dakli vardır burada. Alimler bahis yapar, araştırar, tariflere bakar. Değil mi? Çelişki olup olmadığına bakar vesaire çelişki yoksa zaten nesk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 bilmede yardımcı olur. O yüzden Şehrebin binü'l-Seym'in diyoruz ki bir meki, diğeri medeni olmak üzere iki ayet buluna, bulunsa Ve bunlarda neskin şartları bulunacak olursa nasih mensuktan ayırt edilebilir. Çünkü Medine'de inen buyruk Mekke'de inen buyruğu nesk olur. Çünkü Medine'de inen ayet Mekke'de inen ayetten daha sonra inmiştir. Şimdi son olarak diyoruz ki kardeşler İbn-i de dediği gibi Mekki ve Medeni ayetleri bilmenin çok faydaları var. Ayetleri en güzel şekilde anlayıp tasavvur etmeye yardımcı olur. O yüzden alimler müfessirin şartlarından saymışlardır Mekki ve Medeni'yi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 ziyade. Mesela Mekki ve Medeni'yi bilmenin şöyle bir faydası da var ki bu çok önemlidir yine. Aynı o dördüncü fayda gibi e, çok önemlidir. Bakın Mekki ve Medeni bilmek kardeşler hangi tefsirin tefsirin raci olduğunu bilmede önemli bir rolü vardır. Mesela düşünün ki sahabeler aralarında veya tabi'nin aralarında veya diğer ehli sünnet alemleri aralarında diyelim bir ayet hakkında ihtilaf etmişlerdir. Ve bunun Mekki'lik ve Medeni'likle e, bir bağlantısı vardır. İşte orada hangi tefsirin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 Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka felah bulmuştur. Buradaki namaz için bu ayetteki namaz için 3 görüş var selefe baktığımızda. İbn Abbas'a göre buradaki namazdan kasıt 5 kası vakit namazdır. Ebu Said el-Hudriye'ye göre bayram namazlarıdır. E Ebul Hafsa'ya göre nafile namazlardır mesela buradaki namaz. Racih olan İbn Abbas'ın görüşü. Neden? Çünkü bu sure İbn Abbas'ın da ortaya koyduğu gibi bu sure Mekki'dir.